o Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün sözlerini Nazım Hikmet'in yazdığı müziği Mesut Cemil'e ait bir şarkıyla başladık. Kanatları gümüş, yavru bir kuş. Bu şarkı 1930'lu yılların sonuna doğru modern Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul'un çektiği Mineli Kuş filmi için bestelenen iki şarkıdan birisiydi. Diğer şarkı da Martılar Aheder Çırparlar Kanat şarkısıydı. Senaryosunu Nazım Hikmet yazar ve film içinde iki güfte yani şarkı sözü kaleme alır Nazım Hikmet. Bu besteyi de Mesut Cemil yapar. Şarkıyı orkestra eşliğinde Müneş Nurettin Selçuk okur. Fakat filmin çekimi 1938 Harp Okulu tutuklamaları nedeniyle yarım kalır. İşte Nazım Hikmet tutuklanır ve 28 yıla mahkum edilir. Filmin çekilen bölümlerinin akıbeti de bugün bilinmiyor ve kanatları gümüşü yavru kuşun kanatları. Bugün de hala kırık. Yorumlanması pek de kolay olmayan bu şarkıyı az önce Sevinç Nazlı Yıldırım'ın sesinden dinledik. Sevinç İzmir'de yaşayan genç ve yetenekli bir müzisyen ve bugün de program konuğum oldu. Hoş geldin Sevinç. Hoş bulduk. İzmir'de yaşıyorsun ve yani uzun zamandır müzik yapıyorsun. Yani müziğe olan ilgin nasıl başladı? Müziğe olan ilgin aslında... E... Çoğu müzisyenin de olduğu gibi benim de babamdan gelen bir şeydi. Ee, babam saz çalardı, bağlama çalardı. Biz de küçüktük, onu türkü söylerdik babama, babamla birlikte. Ee, böyle başladı. Sonra ben kendimi müzikle çok iyi ifade edebildiğimi ve bana çok farklı hissettirdiğini e, fark edince kopmadım, kopamadım hiçbir şekilde. Ee, ve bu şekilde devam ettim. Peki ama asıl mesleğin e, müzik değil değil mi? Yani yaşamını başka bir işle sürdürüyorsun. Yanlış mı biliyorum? Değil. E, satranç öğretmenliği yapıyorum. Müzikle ilgili de e, daha önceden eğitimlerim de vardı. E, i̇ki farklı üniversitede okudum. Ama ikisinde de e, ikişer yıl okudum. E, ve ayrıldım. Satranç öğretmenliği yapıyorum. Hangi okullardı? Yapıyorum. Müjdat Gezen'de iki yıl okudum. E, i̇ki yılda Haliç Üniversitesi konservatuarında okudum. Peki farklı dillerde şarkılar söylüyorsun ama hani 2018'de kurduğun bir grupla ağırlık olarak Ermenice şarkılar söylüyorsunuz. Yani müzik grubundan biraz bahseder misin? Ya ve yani Ermeni halk şarkılarına olan ilgin nereden geliyor? Tabii öncelikle şey söyleyeyim. E, 2018'de bir e, Barazel diye bir e, Ermenice şarkılar söylemek üzere yola çıktığımız bir e, müzik grubumuz oldu. Ama daha sonra devam etmedik onlarla birlikte. Ee, arkadaşlarımın iş e, nedenleriyle ya da başka sebeplerden dolayı birlikte yürüyemedik. Ee, ben Ermenice müzik çalışmalarını bireysel olarak yapıyorum şu anda. Ee, ya da işte benim yanında olan arkadaşlarımla, destek olan arkadaşlarımla, aynı duyguyu hissettiğim arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Ermenice e, müzik yapma... Yani tutkusu diyeceğim çünkü bende tutku haline geldi. Ee, ben 13 yaşındaydım. Yine İzmir'deydim. Dikili'de dayımın yanındaydım. Ee, dayım bir sürekli işte arabada bir kaset çalıyor, evde kaset çalıyor. Farklı bir dil. Hangi dil dedim? bu? Yani çok etkilendim bir anda. Hani e, Tamam normalde hep ailede de farklı dillerde şarkılar dinleniyordu. Türküler hep dinleniyordu, söyleniyordu ama Orada bir şey hissettim ben çok değişik bir şey hissettim. Dayıma sordum hangi dildedim? Ermenice dedi. Ee, sonra sürekli orada kaldım bir ay boyunca sürekli Kınarı dinledim. Sonra İstanbul'a geri döndüm ve hemen babama bana da o kasetten almasını <gülüyor> söyledim o da aldı. Sonra 13 yaşından beri ben hala Kınarı dinliyorum hiçbir şekilde e, sıkılmadan zıkmadan. Ve bu şekilde başlamış oldum Ermeni dinlemeye ve söylemeye de daha doğrusu söylemeye söylemeye çalışmaya. peki şey yani Ermeni hem okunması yazması öğrenmesi zor bir dil. Peki nasıl çalışıyorsun bu şarkılara yani? Aslında başlarda çok zor oldu. Benim söylemek istediğim birçok şarkı vardı. Ee, ama işte sözlerini bilemediğim için de o şarkıyı icra etmenin de doğru olmadığını düşündüğümden birçok şarkıdan mahrum bırakmıştım kendime. Çünkü ulaşamıyordum, çok zor ee, anlayabileceğim bir alfabede de olmadığı için ee, çok zorlandım. Ama daha sonra geliştirdiğim ilişkilerim e, sayesinde Ermenice şarkıların sözlerine çok kolay ulaşabilir hale geldim. Ee, bu konuda da e, teşekkürlerimi şimdiden ileteyim. Ee, sevgili varkes Sergeli o her ha, zaman bana Samad, yardımcı oluyor bizim Samadiyalı Vartkes müzisyen evet, arkadaşımız evet. evet çok büyük bir özenle ve e, istekle bana yardımcı oluyor İşte biraz sonra söyleyeceğim şarkılarda da harf harf beni çalıştırdı hepsini e, kendisi seslendirdi bana o şekilde söyletti benden doğrusunu e, duyana kadar devam etti söyletmeye o yüzden e, çok yardımcı oluyor bana sağolsun Var ben önce de e, Takuy Hanım hep yardımcı oluyordu. Takuy Tomasya. Tomasya. Hı -hı. Evet, onu da soruyordum. Işte, şarkıların sözlerini, anlamını. O da yardımcı oluyor. Artık e, bu şekilde ilişkiler geliştirdiğimden dolayı daha kolay ulaşabiliyorum. Ama öncesinde çok daha zordu. Bir örnek e, dinletelim mi dinleyenlerimizi? Sen anons eder misin söyleyeceğin şarkıyı? E, bu şarkının adı Areim Sohak. Ermenice bir ninni. Burada dikkat çeken şey ninni yakanın dindarlığı. O dönemlerde din adamlığı saygın bir meslek ve ninni yakan kişi de bebeğini bu şekilde avutarak uyutmaya çalışıyor. Bu şarkıda bana Can Özkan piyanosuyla eşlik etti. sevinç hani sen 13 yaşında Ermeni diliyle müziğiyle tanıştığından bahsetmiştin. Benim de hayatımda Ermenilerin çok önemli bir yeri var ama ben ne yazık ki senden çok daha geç bir yaşta onlarla tanıştım. 1980'lerin ortalarında Kumkapı'da Sarkis Çerkez yanı tanıdım. Yani 1970'li yıllarda bizim tarihi Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye'de onlarca tüketim kooperatifi vardı. Mahalli kooperatifler. Onlardan birinde Kumkapı Halk Koop'ta çalıştığım günlerde Sarkis Usta'yı tanıdım. Orada birlikte çalıştık uzunca bir dönem. Usta marangoz ustasıydı ama hani benim gibi yüzlerce genç için hayatın da ustasıydı. İşte Deniz Koçak'ın usta için yaptığı belgeseli verdiği atdaki gibi bir yaşam marangozuydu aynı zamanda. Ailesi binbir acıyla geçen günler yaşamış ama o her zaman barışı, bir arada yaşamayı savundu. İşte siyasetçilerin suçunu halka yüklemenin doğru olmayacağını söylüyordu. 3 Ağustos 2009'da hayata veda edene kadar 25 yıl onunla birlikte olmanın ayrıcalığını yaşadım. Ermenilerin işte Türkiye'deki komünist hareketi ve Türkiye'nin tarihini resmi tarihin dışında ondan öğrenme şansını buldum. Babam da marangozdu. Zaman zaman Sarkis Usta'ya da atölyesinde çıraklık yaptım. Unutulmaz yıllardı benim için ve bugün onu çok ama yani çok özlüyorum. Usta tam 12 yıl önce 3 Ağustos'ta hayata veda etti. Şimdi ustanın sesinden bir şarkı dinletmek istiyorum. Ama önce hani geçen günlerde 2 Temmuz'da hayata veda eden bir başka Büyük e, usta Civan Gasparyan'a e, kulak verelim. 2001'de kalan müzikte yayınlanan, e, Fuat albümünde yer alan e, Siresi Yarısı Daran'ı dinleyeceğiz. İşte bu şarkıda Gasparyan'a Erkan Oğur. Derya Türkan, Feruh Yarkın, Armen Gazaryan ve Vazken Makaryan eşlik ediyorlar. Sevdiğimi elimden aldılar diyor bu şarkı. Bir aşk şarkısı diyebiliriz ama yani geçen yüzyılın başlarında, 1910'lu yıllarda sevdiği insanın elinden nasıl alındığını açıklamama gerek yok herhalde. Önce Civan Gasparya'nın yorumunu dinleyeceğiz. Ardından Sarkis Usta'dan 2001 tarihli bir kayıtta bu şarkıyı dinleyeceğiz. Bu kaydı sevgili Muammer Ketencoğlu ile Açık Radyo'nun eski yerinde, yani Harbiye stüdyolarında bu şarkıyı Sarkis Civan Gasparyan'ın ve yine bu yıl 2 Haziran'da hayata veda eden sevgili arkadaşımız Hasan Saltık'ın aziz ruhları için çalmak istiyorum. <Gülüyor> Siyarus daran, yara esin su. aşkar ey bo geçtiğin şehirde saran tavsme Car gerçiği Esin su lo maş kare sürdüğünger içgah Câvusme Jarıga, jarakça esin su, lumas karı sırda git engelciğe la varırsan cancançı çorçaver resmî naci esinzu Nuş kare Se tartte resme na jar ga jar hçıga eş sensu lomaş kare Çavuş'me çırçığa çırğa carak su kare sürda Önger dışında hangi dillerde şarkılar söylüyorsun Sevinç? Ermenice dışında Yunanca e, söylemeye başladım. Daha yeni başladım. Çünkü çok zor Yunanca şarkı söylemekte. E, onun dışında Farsça söylüyorum e, ve Azerice. Daha doğrusu söylemeye çalışıyorum bütün diller için. Aynı şeyi söyleyebilirim. Tamam peki bugün Sarkiz Usta'nın e, Aramızdan Ayrılışını Yıldönümü e, için bir e, muhabbet yapıyoruz. Ve tabii ağırlık ermeni şarkılar seçtik ama bundan sonraki programlarda o diğer yorumlarından da örnekler dinletelim. Bir de bu Sokak Sanatçıları Derneği üyesi olduğunu biliyorum. Ve bir sokak orkestrası e, kurduğunuzu biliyorum. Biraz da bu dernekten ve orkestranızdan söz eder misiniz Sevinç? Sokak Sanatçıları Derneği'nde 3 e, yıldır ben de e, görev alıyorum. Sokak Sanatçıları Derneği'nin amacı sanatı aracılardan e, bağımsızlaştırarak doğrudan insanlarla buluşturmanın yolunu aramaktı. Bu şekilde kuruldu Sokak Sanatçıları Derneği. E, bunun da iki sebebi vardı. İlki ekonomik açıdan e, sanatı ulaşılır hale getirmek. İkincisi de özgürce sanat üretimi yapabilecek ortamı sağlamaktı. Ee, sokak sanatçıları Derneği bunları yaparken sanatın her türünde üretimlere yer veriyor. Pantom de var, resimde var, fotoğrafta var, müzikte var, tiyatroda var. Ee, ve daha şu an aklıma gelmeyen birçok bir plastik sanatlar var. Ee, ben de sokak sanatçıları Derneğinde e, Sokak sanatçıları Derneğinin müzik kolu olan sokak Orkestrası'nda yer alıyorum. Bu dernek İzmir e, merkezi bir dernek değil mi? Diğer illerde var mı şubeleri ya da? Şube açılabiliyor ama şu anda sadece İzmir'de var. Peki sokak orkestrasıyla ne tür müzikler yapıyorsunuz? Nerelerde konserler veriyorsunuz? Ee, sokak orkestrasıyla biz genelde aktivist müziği yapıyoruz diyebilirim. Örneğin küreseli ile ilgili bir etkinlik olduğunda müzik yapıyoruz Dünya Su Günü'nde yapabiliyoruz, tiyatro festivalinde müzik yapabiliyoruz. Daha çok bu tarz e, yerlerde müzik yapıyoruz sokak orkestrasıyla. Ya da sokakta müzik yapıyoruz. Hani sokakta şarkı söylemek sende nasıl duygular yaratıyor? Şöyle söyleyeyim, sokakta... şarkı söylemek var, bir de sokaktan dediğin gibi doğrudan hayatın içinde şarkılar söylemek var. Biraz evet. bahseder misin o duygulardan? Şöyle bir fark var, sahnede şarkı söylediğimde ya da müzik yaptığımda dinleyiciyle ya da izleyiciyle aramda bir e, mesafe oluyor. Ama sokakta öyle değil. Şöyle bir örnek vereyim. E, 1 Mayıs'ta şarkı söylüyorduk sokak orkestrası ile birlikte. Küçük bir kız çocuğu geldi. Ben şarkı söylerken uzaktan baktı, gerçek mi dedi. Ondan sonra ben de evet, gerçeğim dedim. Dokunabilir miyim dedi. Dokunabilirsin dedim. Geldi elime dokundu. Sokakta şarkı söylediğimizde, müzik yaptığımızda bunları yaşayabiliyoruz. E, bu yüzden sokakta müzik yapmak beni çok heyecanlandırıyor ve e, çok şey katıyor. Çok şey görüyoruz. Paylaşıyoruz çünkü o anı dinleyenlerle birlikte. Bizim tanışmamıza... Adnan abi vesile olmuştu. Adnan Genç gazeteci yazar abimiz Adnan Genç işte geçtiğimiz sayılarda ne yazık ki hayata veda etti. Sen Adnan Genç'i nasıl tanıdın Sevinç ve senin hayatında nasıl bir yer bıraktı Adnan abi? Adnan ile 2005 yılında tanıştım ben. O zaman 19 yaşındaydım. ÖDP'de tanıştım. Ben de ÖDP'liydim. Adnan abi de ÖDP'liydi. Bir panelde tanıştık. Bir şey sormuştum ya da bir şey olmuştu, bir muhabbet olmuştu. Ee, sonrasında dostluğa çevirdik muhabbetimizi hem abim oldu hem arkadaşım oldu ee, zaman içerisinde ben İstanbul'dan İzmir'e geldim uzun yıllar görüşemedik birbirimizi yüz yüze göremedik ee, ama iletişimimiz hiç kopmadı gerek telefon gerek e, sosyal medya aracılığıyla hep devam etti ben de şöyle bir e, yerdeydi Adnan abi başına bir şey geldiğinde kime söyleyebilirim? Adnan abiye söyleyebilirim. Bir şey, aklıma bir şey takıldığında kime sorabilirim? Adnan abiye. Bir şey öğrenmek istediğimde kime sorabilirim? Adnan abiye. Kararsızlık Adnan abi. Adnan abi hayatımın içinde çok fazla e, yer alıyordu. O yüzden onun kayb kaybından dolayı e, büyük bir boşluk oluştu hayatında. Bazen böyle aklıma bir şey geliyor, yine Adnan abiye söylemek istiyorum ama ee, belki telefonla söyleyemiyorum belki yazamıyorum ama ben yine de onunla kendi içimde de konuşmaya da çalışıyorum çünkü e, hepimizin çok fazla içinde kalbinde olan bir e, evet. insandı Adnan abi evet, benim için de öyle yani yaklaşık işte 2010'da 2007'de hatta kurasın seçim kampanyasında tanışmıştım Adnan abiyle. İşte en son 9 ay önce Yeşiler Partisi'nin kuruluşunda da yine birlikte yer almıştık. Yani benim Açık Radyo'daki bu programımın destekçisiydi gerçek anlamda. Keza yine Yeşil Gazete'de yazmaya başladığım dönemlerde de yanımdaydı. İşte önümüzdeki pazartesi. Adnan abinin 68. doğum günü. Adnan abinin pandemi döneminde yazdığı İstanbul'un semtlerini konu alan yazıları eşliğinde bir doğum günü tamaması yapacağım bu programda. İşte sağlığında bu programı yapmayı konuşmuştuk. Hatta bana sevdiği İstanbul şarkılarını dahi göndermişti ama ne yazık ki bunu yapmaya ömrü yetmedi. Haftaya bu şarkıların eşliğinde işte Adnan Gencin İstanbul'unda hep birlikte 55 dakikalık müzikli bir gezintiye çıkacağız. Peki sevinç İstanbul doğumlusun ama bugün İzmir'de yaşıyorsun. Yani İzmir'i tercih etme nedenin neydi? İzmir'i tercih etmemin sebebi, e, ben İzmir'e geldiğimde evliydim, Şimdi İzmirliydi. E, İstanbul'da gerçekten çok zorlanıyorduk, yaşam çok zorlaşmıştı, çalışmak çok zorlaşmıştı, bir yerden bir yere gitmek çok zorlaşmıştı. E, bu anlamda İzmir bizim için daha nefes alabileceğimiz bir yer ve daha e, kolay şartlarda çalışabileceğimiz bir yerdi. Bu sebepten dolayı ben e, İzmir'e taşındım. Daha sonra İstanbul'u özleyip geri dönüyordum. Ama geri döndüğümde bıraktığım İstanbul'u göremediğim için o özlem zaten giderilemiyordu. Sonra İzmir'e hemen daha böyle hızlı hızlı İzmir'e dönüyordum. Sonrasında baktım ki ben İstanbul'a gittiğimde İzmir'i özlemeye başladım. E, eşimle de ayrıldık ama ben hala İzmir'deyim. İzmir'de yaşamaya devam ediyorum. Çünkü İzmir e, her ne kadar şu anda zorlaşmış olsa da e, geçmiş 2-3 yıla göre karşılaştırdığımda şu anda yaşam burada da artık daha zor. Daha e, birkaç yıl öncesine kadar ben gece 3'te ya da 4'te bisikletimle çıkıp e, yani dolaşabiliyorken şu anda gündüz vakti bile kadınlar için sokağa çıkmak e, artık zorlaştı. E, evet. Maalesef Peki, öyle bir hale geldi İzmir'de. Evet, anlıyorum. Peki bu son günlerde yaşanan işte orman yangınları var, işte mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava dalgaları var ki sen de diyorsun işte İstanbul'da, İzmir'deki havanın bunaltıcılığından söz ediyorsun. E acaba diyorum hani iklim değişikliği nedeniyle olabilir mi bunlar? Hani diyorlar ya işte yangınlar, işte yangınları teröre endeksleyen bir anlayış var. Ee, ne dersin bu konuda? Yani iklim değişikliği gerçeğimiz var, değil mi Sevinc? Ee, evet, kesinlikle öyle. Terörü e, endeksleyenleri ben gerçekten anlayamıyorum ama şu şekilde düşün, düşünüyorum ben. İnsanların doğaya yaptığı, dünyaya yaptığı bir terör olabilir bu. Onun sonucunda yaşadığımız küresel isimle artık e, dünyanın şu anki bulunduğu... Işte, çekmiyor, kaldıramıyor deniz. artık değil mi? Evet, denizler isyan ediyor, ormanlar isyan ediyor. Yani e, isyan ediyor şu anda doğa. Ve bu kesinlikle insanların yaptığı bir şeydi. İnsan kaynaklı şeydi. Terörse bir şey. benim için böyle bir şey diyebilirim sadece. Yoksa evet. başka... Evet. Senden bir Ermenice şarkı daha e, dinlesek. Yine sen anons eder misin Sevinç? Şimdiki şarkının adı Nojiner o Mariner. Bu bir hüzün şiiri, yalnızlığı anlatan bir hüzün şiiri. Çöknerler ve Sedirler anlamına geliyor. Çökner erkeği, Sedir de kadını sembolize ediyor. Şiir Gomedes'e ait. Yine Can Özkan eşlik etti piyanosuyla. İzmir'de bir cinayet işlendi. Kentin ortasında genç bir kadın öldürüldü. İşte geçen gün Konya'da bir aile yine evlerinde katledildi. İnsan göçleri yaşanıyor. İşte Suriyeli göçmenler ülkemize geldi. Ve son günlerde de Afgan mülteciler üzerine yani onlara karşı bir tepki tetikleniyor. Diğer tarafta iklim değişikliği, ekolojik yıkım ile doğadaki varlıklar zor durumda. Yani hem doğal varlıklarla ve hem de insanlar arası barış içerisinde bir arada yaşamak giderek zorlaşıyor. E, müzik doğayla ve insanlarla barışın sağlanması ve sürdürülmesinde nasıl bir işlev görebilir e, Sevinç? Yani farklı dillerden bütün dünyada işte 8 milyar insan yaşıyoruz. Farklı dinlerde, dillerde günlük hayatımızı sürdürüyoruz. Ama sanıyorum müzik gibi bir ortak dilimiz de var. Yani bu barışın sağlanmasında nasıl bir katkısı olur müziğin? Müzik barışı sağlamak için müthiş bir öneme sahip benim açımdan. Zaten Ermenice müzik yapmamda böyle de bir sebep var. Ermenice müzik yaptığımda... Ee, aslında hiçbir halkın birbirinden farkının olmadığını anladım. Bazı şarkılar, türküler var. Aynı şeyi hissettiriyor bize. Sadece bir dil farkı var ya da insanların seçmiş olduğu dinden dolayı bir farklılık var. Ama biz o kadar çok aynıyız ki, o kadar çok biriz ki kardeşiz aslında. Bunu da müzik sayesinde hissetmek çok mümkün. Ben her zaman... Ee, Armeni müzik ya da başka bir dilde müzik dinlediğimde ya da söylediğimde bunu hissediyorum. Ee, o yüzden müzik barışı sağlamak için çok önemli bence. Tabii mesela düşün sen işte Ege'de yaşıyorsun, İzmir'in yani Ege'nin bu yakasında yaşıyorsun ama Yunanca şarkılar söylüyorsun, değil mi? Ne kadar ortak duygularımız var, ortak yemeklerimizin ismi bile çoğu zaman aynı, alışkanlıklarımız aynı. Ee, yani ve müzik belki de. Bu bağlamda yani bütün insanlığın ortak dili. Yüzyıllardır böyle, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Bir de şey var hani bu mültecilik gerçeği var. İşte her gün haberlerde dinliyoruz binlerce, on binlerce insan. Yaşadıkları toprakları bırakıp daha iyi bir yaşam umuduyla başka topraklara gidiyorlar. Yani mesela iklim mültecilerinden söz ediliyor. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca insanın iklim yıkımı ve savaşlar ve tabii ekonomik nedenlerle milyonlarca insanın bundan sonra da umudun peşinde çoğu zaman ölümü göze alarak yollara düşeceğini öngörüyoruz. Şimdi bu mültecilikle ilgili bir şarkı dinlesek mi? Sen anons eder mi? Sanıyorum bir belgeselde de kullanılmış bu şarkı. Şarkının adı Uçurtma. Bu şarkı bir belgeselde film müziği olarak kullanıldı. Sınırların Ötesinde diye bir mültecileri anlatan, mültecilerin Türkiye'deki yaşantısını anlatan bir belgeseldi. Belgeselin yönetmenliğini de eylem yazıcı yapmıştı. Şarkının Sözü ve müziği Sokak Sanatçıları Derneği'nden arkadaşım Kubilay Mutlu'ya ait, ve şartıyı da onunla birlikte seslendirir. Kim Peki, müzikte hedefin nedir Sevinç? E, bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsun? Yıllardır e, içimde kalmış olan o e, tamamlayamadığım okulları artık tamamlamak gibi bir e, hedefim var öncelikle. E, bu yıl tekrar ben e, üniversiteye başvuracağım. Konservatuar okumaya çalışacağım. Eğer kazanabilirsem. Ege, Ege ve 9 Eylül e, düşünüyorum. İkisinde de şansımı deneyeceğim. Çünkü ee, dediğim gibi müzik o kadar içimde olan bir şey ki ve yarıda bıraktığım için de ben hep e, neden böyle oldu, neden böyle oldu diye her zaman kendimi yedim bitirdim bu anlamda. O yüzden biraz da o duygudan da kurtulmak için bu anlamda tamamlamak istiyorum eğitimi de. Ee, ama bunun dışında da tabii ki yapmak istediklerim var. Ben e, bir yandan da yan flüt çalışıyorum, çalıyorum, çalmaya çalışıyorum daha doğrusu. Onunla ilgili kendime geliştirme gibi, gibi bir hedefim var. Onun dışında da farklı dillerde, şarkılarda kendimi geliştirmek istiyorum. Örneğin Ermeni müziği yapıyorum. Ermenici öğrenmek gibi bir isteğim var. Çünkü o dili bilirsem, birazcık da olsa anlayabilirsem daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle ama hayatım boyunca her zaman olacak müzik benim için. 1 Eylül'de İzmir fuar alanında bir barış konseri vereceğiz. Sevinç Ruhi dostlar Korosu olacak o konserde. Başka sanatçı arkadaşlarımız da olacak. Seni de bugünden konsere davet etmek istiyorum. Yüz yüze tanışma şansımız da olur o gün. Biliyorsun hani Haziran ayında şarkılarımızı müzik emekçileriyle dayanışma için söylemiştik. Bu kez şarkılarımızı İzmir'de barış için söyleyeceğiz. Peki programın son Doğru yaklaşıyoruz ee, Son olarak dinleyicilerimize Ne demek istersin Sevinç ee, Öncelikle Beni dinledikleri için Zaman ayırdıkları için Müziğimi onlarla birlikte paylaşabilme e, Duygusunu Heyecanını Yaşamamı da sağladıkları için Çok teşekkür ederim Sen çok teşekkür ederim Ercüment abi Bunun için Her zaman, ee... her zaman yanındayım bilesin. Babil'den sonra ile her zaman bu program sana açık olacak bilesin. Teşekkür ederim. Bir de Nilhan'dan söz edeyim biraz ya. Program sonrası Nilhan ile de buluşacaksın değil mi? Geçen gün telefon aracılığıyla tanıştırmıştım sizi. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir müzisyendir. Ona da çok çok selamımı söylersin. 1 Eylül İzmir konserinde bir araya geliriz sanıyorum. Eylül ayında Nilhan'ı da programa konuk edeceğim ayrıca. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sevinç davetimi kırmayıp. Programa katıldığın şarkılarını bizlerle paylaştığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Adnan abiye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni çok güzel insanlarla tanıştırdı. Sen de onlardan birisin. Çok değerlisin benim için. Çok teşekkür ediyorum. Bir de son olarak bu çalışmalarımda yanımda olan arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da gerçekten çok emek verdiler. Teşekkürler. Piyanolarda Can Özkan, stüdyo kayıt desteği konusunda da praksis müziğe çok teşekkür ediyorum. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün İzmir'den çok yetenekli, genç bir müzisyen konuğum vardı. Sevinç Nazlı Yıldırım ile müzik yaşamını, yaşadığı kent olan İzmir'i, barış meselesini, işte iklim ve diğer yaşadığımız sorunları, Konuşmaya çalıştık. İşte Sarkis Ustayı, Civan Gasparyan'ı, Adan Genç'i andık, şarkılar dinledik. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Her ne kadar bizleri üzen olaylar, kayıplarımız, pandemi vesaireli zor günler yaşıyor olsak da geleceğe, barışa dair umutlarımız Şarkılarla diri kılacak her zaman. Programı Arto Tunç Boyacıyan'dan dinleyeceğimiz, bizleri barışa, iyilik ve güzelliklere davet eden şarkısıyla kapatmak istiyorum. Bu şarkıyı her zaman barışa dair sözleriyle, çabalarıyla hayatımızda önemli yer eden Adnan Genç için, Sarkis Usta için, Sarkis Eropyan için, Hrant Dink için ve bugün Hayatta olmayan diğer dostlarımız için çalmak istiyorum. Arto Tunç Boyacayan ve Armenian nevi Band grubundan dinliyoruz. Düşüncelerim Rüzgar Olsun şarkının sonunda Sarkis Usta'nın kısa bir ses kaydını da dinleyeceğiz. Haftaya pazartesi 13'te 95.00 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın. I'm oh. Altyazı M.K. çok seviyorum. Sizin gibi insanları tanıdığım için de çok mutluyum. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY.